Hatem Hatem means a seal The Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem is known as the seal of the prophets meaning that he was the last of the prophets Hatem lügat manası olarak mühür demektir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin Hatemi yani mührü sonuncusudur. Bugün biliyoruz ki önemli bir mektup göndermek istersek onu bir zarfa koyar ve kapağını kapattıktan sonra mumlar mühürleriz. Ki ancak yırtılmak suretiyle açılabilsin. Eskiden kağıt zarf bulunmamaktaydı. Mektup yazılıp bitirilince dürülür ve ucuna mum damlatılarak yapıştırılırdı. Daha sonra o mum damlası yumuşakken ortasında isim kazılı bulunan bir imza kaşesi üzerine bastırılırdı. Böylece gönderenin ismi oraya basılmış ve mektup mühürlenmiş olurdu. Mum kuruduğunda artık mektubun tamamlandığı ve değiştirilemeyeceği anlaşılırdı. Yüceler yücesi Allah mesajını insanlara kullarına iletmesi için pek çok peygamber görevlendirmiştir. Onlara ilahi emirlerini o suretle iletmiştir. Ve dini tamam etmek için de son peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Artık ona hiçbir şey eklenemez ve ondan hiçbir şey eksiltilemez. Çünkü tamamlanmış ve mühürlenmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklerinizden, sizden hiçbirinin babası değildir ki, boşanmış veya dul kalmış karılarınızla evlenmesi caiz olmasın. Fakat o Allah'ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu ve tasdikleyicisidir. There is for din, al-Islam, religion with Allah since time began. That is for zikr, remembering Allah and for the month of Ramadan. Oh, Ramadan!